Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetini daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan yine sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, umreye gitmek için rapor almak doğru mudur diye sormuş. Şimdi rapor almak, tabii herhalde memur bu kardeşimiz. Hastayım diye herhalde rapor alacak ve o zamandır şeye, umreye gidecek Tabii ki bu doğru bir gidiş değil aslında. Yani 15 gün, iki hafta umrede kalacaksa bilfarz farz, 15 gün hastayım diye rapor alacak. Memuriyetine gitmeyecek. Ondan sonra e, umresini yapıp dönecek. Hileye dayalı olduğu belli yani. Farz haçı olsa bir dereceye kadar ama umre bildiğimiz gibi Hanefi Mesih'e sünnet bir ibadet. Gitme mecbiyeti yok. Ama izin, e, yıllık izin oluyor bildiğimiz gibi memurların. Yıllık iznini o günlere getirmek, ya sağlam olan o rapor yerine e, yıllık iznine denk getirmek suretiyle kardeşimiz Umre'ye gitmeyi tercih etmesi lazım. Aksi halde hasta olmadığı halde bir defa hastayım diye doktoru ikna ederek işte Umre'ye gitmek istiyorum, bana bir iki haftalık rapor verin diyecek. Doktoru da bu defa e, usulsüzlüğe e, itmiş olacak bu kardeşimiz. Bu gibi şeylere tevessül edilmemesi gerekiyor. Yani izin alarak, Yıllık izinle mahsuben e, bu şeylerin yapılması en güzel olandır. Her nasılsa böyle bir şey olduysa o zaman bu 15 günlük yarı maaşı diyelim ona biz. Yarı maaşını tasadduk meder Devlete tabii iade olacak şekilde ben e, sahte raporu aldım bunu e, 15 günlük maaşı kabul etmiyorum demek onu suçlu duruma düşürür. Onu yapamaz da ancak bağış devletin bir hizmetine yarım maaşını iade etme imkanı olursa telafisi ancak öyle öyle olabilir demek lazım başka bir kardeşimiz hocam diyor İslam haricindeki diğer dinlere mensup kişilerin dini vazifelerini yerine getirmeleri durumunda mükafatı var mıdır diye sormuş şimdi tabii ki gayrimüslimlerden de çok dürüst olanlar düşünelim hayırsever sahibi fakirlere yardım ediyor. Vakıf, dernek hayır hizmetlerine koşturuyor. Kilise, havra hizmetlerinde falan bulunuyor. Ama insanlara zararı, zararlı bir şey de yapmıyor mesela. Fitne fesadının içinde olmuyor. İslam'a da bir zarar verecek faaliyetleri falan yok diyelim. Kendi çapında birçok güzel hizmetleri olduğunu kabul edelim. Bir de yine aynı dine mensup. Ama dinle, diyanetle, kiliseyle, havrayla alakası olmaksızın bir sürü haram işleyen, insanların hakkını gasp eden, hırsızlık yapan efendim, bir sürü zina, fuhuş, neyse kumar ve çok haksızlıklar yapan kişi olduğunu düşünelim mesela. İkisi de Hıristiyan bunlar veya Yahudi. Birisi topluma son derece faydalı. Kendi inancına göre güzel şeyler yaptığını düşünüyoruz. Bir diğeri de topluma çok kötülükler yapan birisi. Tabii ki bunları ahirette eşit durumda, herkisi de cehennemde eşit durumda denemez. Yani birinin durumu yine gerçekten iyiliklerine göre bir hafif e, haldedir. Diğeri daha ağır bir durumdadır demek lazım. Yani bunların tamamı eş değerdedir. Yarın kıyamet gününde e, eşit bir takım... E, Cezalara, azaplara maruz Kalırlar demek uygun olmaz Zaten Kur'an'ı Kerim'de de Onlardan bahsedilirken işte gözyaşları içinde Allah'a dua ederler Şunları şunları yaparlar İyi olanları da vardır Ey mümiller, Size yakın olanlar şunlardır falan diye Ehli kitaptan e, Güzel halleri olanlar e, Kur'an'ı Kerim'de met edilir e, Ve bunların aslında e, Belki derinden derine İslam'ı olan İslam'dan haberdar olsa Kur'an-ı Kerim'i inceleyebilse, bu fırsatı ya da imkanı olsa İslam'a girmesi her zaman mümkün olan Hristiyanlar da vardır. Ama bir türlü mümkün olmaz, irtibat kuramaz, Kur'an-ı Kerim'le yüz yüze gelemez. Bu şekilde günleri geçen milyonlarca, yüz milyonlarca insan kitleleri de bulunabiliyor. Onun için İmam Gazali Hazretleri onları üçe ayırmış. Ehli Kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerin durumunu. Ve diğer milletlerin durumunu üçe ayırmış. Tabii Allah'a ve ahiret gününe iman etmek kaydıyla Allah inancı olacak. Bir de öldükten sonra ahirette hesap soracağına inanacak. Bu iki şart yerine gelmek kaydıyla Bakara suresinde 62. ayet-i kerimede onların durumundan bahsedilir. Onu O ayet-i kerimeyi tefsir ederken İmam Gazali şöyle diyor. ayet-i işte bazı sınıflar sayılıyor ve ve sabine men ayetinde şüphesiz müminler müslümanlar vel ezhedu yahudi olanlar nesara hristiyanlar ve sabine zebura inanan e, inananlar sabiler men emre billah ve ve amele salihan Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir de güzel işler yapan güzel amel işleyen insanlara iyilik hasene ayra vesaire yapan e, kimseler için ferheme cümaydır Rabbim. Onlar için Rabbler'in ezdinde ezir vardır. Fela aleyhim Alehum Onlar için korku yoktur. Olar mahzunda olmayacaklardır. Ayet kerimesini değerlendirirken üçe ayırmış onların durumunu. E, birinci sınıf demiş hiçbir şekilde e, İslam'dan haberdar olamamış. Kur'an-ı Kerim'in geldiğini öğrenememiş. Hazreti Muhammed'in son peygamberi geldiğini haber alamamış olan e, kimseler, e, bunlar demiş "fehli fe fetet" sayılır. İslamdan habersiz, ömrü geçmiş. İşte Sibirya'da, Afrika işlerinde, Japonya'da falan neyse, birçok yerlerde milyonlarca insan kitleleri İslam'dan hiç haber alamıyor, Kur'an'dan habersiz, peygamberimizin ismini bile duymadan ömrü geçiyor. Köylü, kentli, dağlarda, ormanlarda da yaşayanlar. Bunlardan Allah'a iman etmek. Bu kainatı yaratan bir yüce kudret var. Bu inanç olacak bir. İkincisi öldükten sonra ahiret inancı olacak iki. Bir de güzel işler yapacak. Bir sürü hırsızlık, huysuzluk insanlara zarar vermek yerine toplumda güzel bir amelleri, halleri olacak. Bu şartla o kimse ölürse ve ma künnen muadibine hatta nebata Ayet-i kerimesine göre İsra suresinde biz kendine peygamber göndermediğimiz veya peygamber haberi ulaşmayan kimseleri azap edecek değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya peygamber gelecek veya peygamber haberi ulaşacak ki karşı bunu inkar ederse münkir durumuna düşer, Ceh cehennemlik olabilir. Ama bu haber ulaşmadan ömrü geçtiyse biz onu azap edecek değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunlar ehl sayılır demiş. İkinci grubu i̇mam Gazali, Haberi olmuş ama ters yönde olmuş diyor. Mesela bugün kiliselerde papazlar, ayinlerde İslam'dan bahsederken Muhammed diyorlar. Büyük bir mütefekkir. Büyük bir düşünür. Kur'an diye bir kitap yazmış. Dolayısıyla bizim İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan, eski peygamber kısalarının alıntılar yapmış. Kur'an'a bunları derc etmiş. Çok hikmetli, büyük sözler söylemiş. Yani Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in yazdığını söylüyorlar. Kur'an diye bir kitap yazmış. Goya peygamberimiz. Öyle diyorlar onlar. Ve dolayısıyla yüz milyonlarca insan kitlelerine böyle takdim ediliyorlar. Muhammed büyük mütefekkir, büyük filozof, büyük düşünür. Kur'an diye bir kitap yazmış. Hakikaten hikmetli peygamber kıssalarıyla falan örülmüş. Güzel edebi üslupla kaleme aldırılmış manasında. Kur'an'da kötülemiyorlar. Ama Muhammed yazdı bunu diyorlar mesela. Ve buna inanıyor şeyler. Yüz milyonlar insan kitleleri papazların söylediklerine inanıyorlar ve ondan sonra Kur'an'ı Hz. Peygamberin yazdığı kitap olarak bakıyorlar mesela. Hz. Muhammed'i e de bir yazar, bir müellif, mütefekkir, düşünür olarak o gözle bakıyorlar, öyle inanıyorlar diyelim. Kim yanıltıyor? Papazlar. İmam Gazali diyor ki, bu şekilde yanıltılanlar da bir türlü Kur'an-ı Kerim'le yüz yüze gelemeden Hz. Peygamber'i tanamayadan vefat ederlerse Bunlar da diyor cennete gidebilir, bu Bakara suresi 62. Ayet-i Kerime'ye göre. Fakat diyor onları bilerek yanıltanlar, onlara bu ayinleri yaptıranlar, bu konferansları verenler cehenneme gider diyor. Üçüncü grup bilerek diyor, Kur'an-ı Kerim'de haberdar olmuş, Hz. Muhammed'i öğrenmiş. Buna rağmen çeşitli menfaatler için vesaire için, ben dinimi değiştiremem, düzenimi bozamam manasında ee, Hz. Peygamber'i öğrendiği halde iman etmezse bunlar ebedi ateşe girer, cehennemlik olurlar şeklinde bir tasdif yapmış i̇mam Gazali e, İhya'sında. Şimdi dolayısıyla e, buna benzer farklılıklar e, bugünkü ehli kitap içinde Hristiyan ve Yahudiler içinde söz konusudur. Başka bir kardeşimiz Doğuştan Müslüman ailenin içinde olmak dünyanın diğer bölgelerine göre haksızlık, adaletsizlik olur mu? Eşitlik nasıl sağlanır demiş bir kardeşimiz. Evet tabii ki İslam ülkesinde, beldesinde bir Müslüman aile doğmak bir avantaj bir yönüyle. Annemiz, babamız, sülalemiz Müslüman, kısım akrabamız. Biz de onların arasında Müslüman olarak yerimizi alıyoruz. Bir avantaj tabii, yani bir nimet diyelim ona biz. Ama başka bir aile, Hristiyan ailesi, çocuk orada dünyaya gelmiş, gözleri onların... O evde açılmış, onların arasında yetişmiş. Kendine Hristiyanlığı benimsemiş duruma düşüyor. Yahudi aynı şekilde Yahudi ailede yetişmiş. Ateist olan, Sibirya'da, Japonya'da vesairede Hindistan'da böyle bir ortamda doğmuş. İşte herkes kendi içinde bulunduğu ortama göre imtihana tabi tutuluyor. Yüce Allah tarafından. Kendi içinde bulunduğu şartlara göre. Evet Müslüman avantajı var. Müslüman çevrede yetişmiş ama... Yer İslam'ın emirlerin yasaklarına uymazsa bu defa çok büyük bir vebal altına gini veriyor. Namaz eksikliği, oruç eksikliği vesaire. Fakat Hristiyan ortamında yetişen kimse işte Allah'ı bulmuş tefekkür ederek. Bu kainat yaradan bir Allah var, ahiret inancı da var. Fakat İslam'la hiç yüzleşmeden, haber alamadan ömrü geçmiş mesela. Biraz önceki verdiğimiz örnekteki gibi. Şimdi dolayısıyla namaz yok, oruç yok, zekat yok, o Ramazan gelmiş oruç falan yok, bilmiyor çünkü. İslam'dan hiç haberi de olmamış. Kendi bulunduğu çevrede Allah inancı var, ahiret inancı var ve bir de güzel amelleri, insanlara iyilik yapmaları var mesela. Sanki İslam'dan hiç habersiz olanlar o şartlar içinde bu defa yerini alıyor. Yarın kıyamet gününde bakar, bakarsak, 62. Ayet-i Kerime'ye göre Bakara suresinde muamele görmesi muhtemel olabiliyor baktığımız zaman. Şimdi dolayısıyla ateist bir çevrede hiç din, diyanet bilmeyen bir yerde akıl yoluyla bu kainatı yaratan bir Allah yüce kudret olmalı diye bunu bulmuş mesela. Bir yerlerden işte insan ölünce tekrar dirilecek ahiret diye hesaplaşma yeri varmış. Dünyada adalet tecelli etmiyor. Adaletin tecelli edeceği. Yani iki suç işleyen var. Biri yakalanmış idam edilmiş veya hapislerde müebbet hapis almış. Aynı suç işleyen bir diğer yakalanmamış. Kim olduğu belli değil. İşte faili meçhul diyoruz günümüzde. Peki ne olacak? Birisi dünyada cezasını çekti. Ya idam edildi veya yıllarca hapislerde kaldı. Çile çekti yani. Bir diğeri faili meçhul cinayet işleyen kişi kim olduğu belli değil yakalanamadı. Bir gün bile hapse girmedi hiçbir ceza çekmedi. Ve her ikisi de öldü bunlar. Bir cezayı çeken var ölü, ölü durumunda, mezarda. Bir de hiç cezayı dünyada cezayı çekmeyen, suçu işleyen var mesela. Bu adalet nereye tecelli edecek? Veya sizin filancada var ödemiyor. İspat edemediğiniz için 5-10 bin, 20 bin, 50 bin lira alacağınızı alamadınız mesela. Dünya kısmında kal nereden alacak Nerede alacaksınız peki? Bu haklar nerede verilecek yani? yani buna benzer dünyada Adalet tam tecelli etmiyor, edemiyor. ve olunca da e, bunun tecelli edeceği bir aleme ihtiyaç var. Bu da ahiret alemidir. Yani akıl bakımından düşündüğümüz zaman bütün hakların alınabileceği, hak kiminse ona verileceği bir aleme ihtiyaç var. Bu da şimdi bunu akıl yoluyla bir kimse buldu diyelim. Bunu duydu da ki bir takım kilise mensuplarından, İslami çevreden ahiret diye bir inanç varmış, ona da ulaştı. Dolayısıyla ve dürüst bir insan olarak da yaşadı ama İslam'a ulaşamadı bir türlü diyelim. Bakıyorsunuz onun da durumu hafifleyebilir. Yani kısaca herkes içinde bulunduğu şartlara göre imtihana tabi tutuluyor. Müslüman kendi içinde bulunduğu şartlara göre hemen imtihanı başlıyor. 12-13 yaşına girdi namaz başlıyor. Hadi oruç başladı. Ve diğer ibadetlere, yükümlülüklere girmesi. Ramazan geldi oruç tutması gerekiyor. Tutmazsa farzı terk etmiş duruma düşüyor. Ama öbür taraftakine bakıyorsunuz. Namaz yok, oruç yok, zekat yok şey. Ama Allah inancı var. Ahiret inancına kavuşmuş. Daha hafif bir yaşantısı var bakıyorsunuz. Ama daha dürüst bir hayat yaşamış. Bakarsa onlar da cennete girer yani. İslam'dan habersiz olduğu için yalnız. İslam'ı haber alın. İslam'ı haber alınca, son peygamber gelmiştir diye bu haber kesin kendine ulaşınca, o zaman İslam'ı araştırıp ona ulaşması gerekiyor. Böyle bir haber hiç almadıysa, vümkünle muadibine, hatta ne Batırasüren ayet kerimesine göre, biz kendine peygamber göndermediğimiz veya peygamberin haberi ulaşmayan kimseleri azab edecek değiliz. Ayetine göre, bunların istifade etmesi de söz konusu olabiliyor. Tabii ki onlara dinin ulaştırılması, tebliğ edilmesi. İşte ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu dönemi düşünülse İslam'ı dünyaya yaymak için Avrupa işlerine kadar gitmişler. Viyana kapılarına kadar ulaşılmış. Oralarda İslam'ı yaymışlar. Yaşanmasını sağlamışlar. Dolayısıyla bu haberlerin günümüzde ulaşması da çok kolaylaştı. İşte radyolar, televizyonlar vasıtasıyla işte bu cep telefonları vasıtasıyla atılan mesajlarla falan artık dünyanın her tarafına ulaşma imkanları söz konusudur. Artık benim haberim yoktu. Böyle bir İslam dini son dinmiş, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'mış. Bu haberi ben hiç almadım, duymadım demesi insanların zor hale geldi. Duyulur, yayılır ve herkes ilgilendiği zaman ...Kur'an-ı Kerim'in İngilizcesini, Fransızcasını, Almancasını e, bugün elde etmek hiç de zor değil. Yani Diyanet bastı bunları mesela. Almancası, İngilizcesi, Kur'an-ı Kerim'lerin Fransızcası var. Ve dolayısıyla bunlara e, ulaşmak bilgisayar ortamında da mümkün. E, kitapçılarda da bunu bulmak mümkün oluyor. Alayım bir okuyayım bakalım ne var demediyse, hiç, ilgilenmedi, hiç ilgilenmediyse bir kimse... Benim haberim olmadı. Son din gelmiş ama haberim olsaydı incelerdim. Belki tabi olurdum. E, bu bir mazerettir dememesi lazım. Günümüzde bu mazeretler artık azaldı. Başka bir kardeşimiz. Mahkeme kararıyla boşanan eşler üç talak ile mi boşanmış olurlar yoksa niyetlerine göre değişir mi diye sormuş. Şimdi mahkeme kararıyla boşanma aslında tek talak olarak değerlendirme gerekiyor. Günümüzde Resmi nikah aktedildiği zaman bildindiği gibi erkekle kadın eşit hale geliyor. Boşanma davası açıp sonuçlandırma konusunda kadın da mahkemeye gidebiliyor. Evliliğe son verdirebiliyor. Erkek de mahkeme başvuruyor. Bir çeşit hakeme tevdi etme oluyor. Hakem yoluyla, hakim yoluyla bu evlilik sona erer. Başka türlü sona ermez anlamında e, resmi nikah aktedilirken iki taraf da imzala, imzalamış oluyor. Bir taahhüdün altına giriyor. Bu sebeple mahkemede evlilik sona erince dini olarak da sona erdiğini düşünmek gerekiyor. Bu bir talak sayılır. Niyet falan da burada, burada önemli değil. Doğrudan doğruya mahkeme yoluyla evliliğin sona ermesi tek talak sayılır. Ba'in talak kuvvetindedir. Kesin evliliği sona erdirir. Kadının işte üç ay kadar, üç adet süresince e, iddet bekler e, Boşanma kesinleştikten sonra Ondan sonra serbest hale gelir Eski kocasıyla herhangi bir alakası kalmaz Ama ileride yeniden e, Barışmak evlenmek isterlerse Yeniden evlenme Nikah aklederek mümkün O zaman da iki boşama hakkı O bayan üzerinde ömür boyu iki boşama hakkı Olmak üzere evlilikleri devam edebilir Yani kısaca bugünkü mahkeme yoluyla Boşanma tek tarak sayılır e, Ve dinin nikahı da sona erdirir Medeni ve din nikah birlikte sona erer resmi nikah sonu erince ve tek talak meydana gelir. İki, hala o bayan üzerinde o erkeğin iki boşama hakkı söz konusudur. İleriki yıllarda yeniden barışır da evlenirlerse iki boşanma hakkıyla ömür boyu beraber yaşayabilirler. Başka bir kardeşimiz hocam diyor eşin görevden atılması tehlikesi için boşanan veya anne babasının maaşından faydalanmak için boşananların durumu nedir diye sormuş. Evet eşini işte başörtülü bir eskiden oluyordu bunlar yani bir bayan kocam zarar görmesin diye boşanmayı kabul ediyor mesela mahkemeden boşanıyorlar. Belki ondan sonra işte efendim biz dini, yeni bir din nikahı aktettirelim din nikahla evliliğimiz devam etsin gizli evli gibi buna ihtiyaç yok ama yani bunun artık günümüzde önemi kalmadı gerçi bir aralar işte e, hanımlar kocası kocam zarar görmesin falan diye bu yola başvuranlar olmuş olabilir. Bugün ona ihtiyaç kalmadı. Diğer, anne babanın maaşından faydalanmak amacıyla boşanma yoluna kesinlikle gidilmemelidir. Bu bazen eski kocasından, vefat eden kocasından maaş almak için de oluyor. Mesela şöyle diyelim, e, evli karı koca, e, erkek e, emekli olmuş. Dolayısıyla emekli maaşını e, kocası ölüyor, hanımı alırken yeniden evlenmek istiyor. Evlenirse maaş kesilecek, dolayısıyla kocası, e, kocamdan aldığım maaş kesilmesin diye bir resmi olarak evlenmeyelim, dini nikahla evlenelim veya resmi evlilik yaptılarsa maaş kesildiğini görünce biz boşanalım. Eski kocamdan olan maaşı ben tekrar dul maaşı almaya başlayayım veya babasından olan maaşımı alayım. Evliliğimiz e, dini nikahla devam etsin gibi düşünüyor bazıları. Buna kesinlikle tevessül etmemek lazım. Yani bir kimse doğrudan doğruya e, artık evlendiyse onun maişetini Geçimini kocası sağlayacaktır Eski mezara giden kocasının maaşına ihtiyacı kalmaması lazım Babasından olan babası vefat ettiyse Maaşa bu kadın ihtiyacı Söz konusu olmaz Evlendikten sonra evlilere Devlet bu maaşı vermiyorsa Evli bir hanım Mezara giden ölen kocasının Maaşını alamıyorsa bu kadın onu almamalıdır Efendim biz resmi nikahı Sona erdirelim Din nikahla devam ederken Eski kocamın maaşını alayım derse, burada suistimal söz konusudur. Ee, ve kadının e, bu maaşı hemen kestirmesi ve resim nikahla evliliğini sürdürmesi gerekir diyoruz. Bu, bu gibi suistimallere tevessül etmemek gerekir. Bir kardeşimiz e, şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, bugünkü bireysel emeklilik sistemi caiz midir? Şimdi bireysel emeklilik bildiğimiz gibi e, mecbur olmadığımız halde, bir kimse anımını, oğlunu, kızını neyse kendisi de olabilir. Bireysel emeklilik diye bir sistem var bilindiği gibi. 10 yıl süreyle bir para ödüyorsunuz. Bir havuz oluşuyor bir bankanın nezdinde. Bireysel emeklilik havuzu. Paranız oraya aydan işte 300-400 lira ne kadar e, girdiyseniz ödemeler devam ediyor. Bu arada hazineden de %25 kadar 400 lirayla girdiyseniz onun dörtte biri 100 lira oluyor. 100 lira da hazineden katkı başlıyor sizin e, hesabınıza. 10 yıl süreli bu ödemeler devam ediyor. 10 yıldan e, tabii hemen o havuz işletiliyor gelir getirecek yerlerde. 10 yıldan sonra e, 56 yaşına kadar bu havuz işletilmeye devam ediliyor. 56 yaşına girdikten sonra isterseniz tamamını çekebiliyorsunuz topluca. Veya emekli maaşı gibi aydan ay ödensin derseniz... A-B şıklarından birini tercih etme hakkınız var. Ee, size maaş bağlanıyor. Kaç yıl devam edecekse hesabı kitabı yapılıyor. Ve geri kalan yine nemalandırılıyor. O banka tarafından. Ve siz emekli maaşı almaya devam ediyorsunuz. Ee, Bireysin emeklilik havuzundan. Şimdi burada bütün mesele sizin havuza yatırdığınız para nerelerde nemalandırılıyor? Faizli yerlerde mi? Meşru yerlerde mi? Önemli olan bu. Eğer e, bireysel emeklilik havuzu faizsiz yerlerde, meşru olan yerlerde işletiliyorsa sistem caiz demektir. Kontrollü şekilde e, bunu meşru yerlerde kullandırabileceğine inandığımız, güvendiğimiz bir yere aitse bireysel emeklilik sistemi caiz diyoruz. İşte günümüzde mesela faizsiz bankalar bireysel emeklilik sistemine girdiler. Onların 5-6 kalem var e, havuzdaki para işletirken yatırım yaptıkları. Onlar faizsiz olan kalemler ve bundan eminseniz kendileri garanti veriyorlarsa biz sadece bu havuzdaki parayı BİS emeklilik havuzunu şu şu alanlarda kullandırıyoruz, işletiyoruz. Evet havuzda gelir sağlanıyor ama meşru yerlerden sağlanıyor ee, manasında güvence veriyorlarsa ve sizde hangi alanlar olduğunu görerek eminseniz bu gibi BİS emeklilik havuzuna dahil olunur ve ileride biriken bu paralar topluca da alınabilir, emekli Maaşı olarak da alınabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz. Hocam Hasat Hasas zamanı pahalanınca satmak niyetiyle ürün toplamak caiz midir? Şimdi e, tabii ki hasas zamanında bir takım işte fındık olur, buğday olur, olur. Bir takım bunun ticaretini yapanlar bunları satın alırlar. 2-3 ay, 5 ay bekletirler. Pahalandığı zaman satabilirler. Yeter ki burada kara borsacılık amacıyla böyle bir ürün alınmış, depolanmış ve piyasada insanın ihtiyacı olduğu halde piyasaya sürülmezse sırf pahalılansın diye bekletilirse ve o ar arada darlık meydana geldiyse kara duruma kişi düşebilir. Yani kara duruma düşmemek şartıyla bu gibi ürünler satın alınır, depolanır, bekletilir uygun olan e, piyasalarda satılabilir. Önemli olan karaborsız duruma düşünmek ki karaborsuzluk şiddetle İslam'da men edilen bir konudur bildiğimiz gibi. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Menhete yemen. Bir kimse 40 gün süreyle bir gıda maddelerini ihtikar etse, karaborsaya çekse, Ondan sonra fikrini değiştirip kapıları açsa, fakire tasadduk etse karaborsa malları Lem teknosat kefareten Bu kara borsasının meydana getirdiği günaha kefaret bile olmaz. Yani kara borsaya çektiği malları bedava dağıtsa fakirlere tasadduk etse girdiği günah kefaret bile olmaz buyurulmuş. O yüzden piyasada darlık meydana getirmek niyetiyle, amacıyla gıda maddelerini özellikle peygamberimiz örnek vermiş ve diğer ihtiyaç maddeleri de bunun gibidir. Bunları depolar saklar ve herkesin ihtiyacı olduğu bir zamanda piyasaya sürmezse ciddi bir pahalılık meydana gelir ve o pahalı fiyat üzerinden kapılını açıp satmaya kalkarsa kara borsacı duruma düşer ve ondan sonra fikir değiştirip bunları fakirlere dağıtsa bile bu girdiği günah kefaret olmaz buyrulmuş hadis-i şerifte. Tabii bu 40 gün örnek kabilinden diyor İslam alimleri. Bu sıkıntı bazen 30 gün hadiste var zaten başka bir hadis-i şerifte bazen 3-5-10 günde bile darlık meydana gelebilir. Mesela bugün akaryakıt diyelim, benzin gibi ürünler bir anda karaborsaya çekilse 3-5 gün geçmeden benzinliklerde benzin bittiği zaman arabalar yollarda kalmaya başlar. Yani borsacılık akaryakıt üzerinde bazen 3-5 günde meydana gelebilir. Arabalar yollarda kalmaya başlar ve kişi bunu yapanlar karaborsacı duruma düşebilirler. Yani buradaki süre Diyor İslam alimleri tecrübeye göre o günkü şartlarda ancak bir ayda 40 günde darlık meydana gelebildiği için peygamberimiz o kadar süre zikretmiş. Ama bu süre bazı ürünlerde çok kısa zamanda da gerçekleşebilir görüşü hakim görür. Başka bir kardeşimiz hocam diyor tüccar bir malı istediği fiyata satabilir mi? Bazen aldığımız malı başka yerde çok daha ucuza bulabiliyoruz diyor. Şimdi istediği fiyata satar derken tabii arz ve talep dengesine göre oluşan fiyat yasası alınmış ama onun üzerinde fahiş gabin diye yalana dayalı ilaveler yapılırsa mala o zaman bu fazlalık piyasanın üzerinde yapılan ilave caiz görülmemiş tabii ki fahiş gabin ölçüleri de işte tarafından şöyle belirlenmiş bu arsa e, daire ve dükkan satışlarında gayrimenkullerde yüzde yirmiden daha fazla piyasa fiyatının üzerinde fiyat eklenirse, ilave yapılırsa bir de yalan ilave edilirse buna faiz gabin meydana gelir. E, müşteri alatılmış sayılır dermiş. Hayvanlarda bu miktar yüzde onla sınırlanmış. Diğer gıda maddelerinde menkul eşyada yüzde beşe düşürülmüş. E, Alaydar Efendi bunu mecele şerhinde döviz bürolarına ve e, sarraf Altın, gümüş satışlarına da teşmil ederek yüzde iki buçuk demiş. Kurun üzerinde yüzde iki buçuktan daha fazla eklenir ve müşteriye yalan da söylenirse fahiş gabin meydana gelir, müşteri aldatılmış kabul edilir demiş. Yani gayrimenkullerle yüzde yirmi, hayvan satışlarında yüzde on, menkul eşyada gıda maddelerinde yüzde beş, saraflık hizmetlerinde ve döviz bürolarında kurun üzerinde yüzde iki buçuktan daha e, ...yüksek bir... E, ...kar eklenir, e, ilave yapılır... ...ve yalan da ilave edilirse buna... ...fahiş gabin derecesinde... ...yüksek fiyat söz konusu olur diye... ...değerlendirilmiş ve bu mecelleye de... ...kanun maddesi haline getirilerek... ...eklenmiş. Yani mecelledeki... ...fahiş gabin ölçüleri biraz önce... ...söylediğimiz rakamlar şeklinde... ...kanunlaştırılmış. E, bunun anlamı şu oluyor, mesela şöyle... ...diyelim bizim müteahhitiz... ...dairelerimiz var. E, i̇şte herkese diyelim... 200 bin liraya daireleri satarken Almanya'dan birisi gelmiş daire alacak birden işte 250 bin lira diyorsunuz mesela burayı ben 260'a 70'e de sattım ama sana 10-15 bin lira indirim yapayım 250 bin liraya satayım dediniz 250 bin liraya satış yaptınız halbuki 190 yani orada 190-180 bin lira 200 bin lira sattığınız var ama 200'ünüzü hiç satmamışsınız birden 50 bin lira ilave yaptınız ee, müşterinin olayı bilmediğini, fiyatları izlemediğini düşünerek almadan yeni gelmiş. Dolayısıyla fiyatlardan habersiz. 50 bin lira fazla eklediniz. 250 bin lira daireye sattınız. Tapu verildi diyelim mesela. Fakat o kişi komşulardan fiyatı öğrendi. Burada 200 bin liradan fazla hiçbir daire satılmadı. Ben 180'e aldım dedi birisi. Diğer 190'e aldım dedi mesela komşulardan. Sizin daireniz aynı nitelikte daireler yan taraflarda. Ve siz aldatıldığınızı anladınız. Bu kardeşim müteahhit bana yalan söyledi. 270-280 bin liraya sattığından bahsetti. Halbuki 200 bin liradan fazla hiç satmamış. Diye bunu öğrendi. Ve dolayısıyla... Ee, geri geldi Ben dedi Aldatıldığımı düşünüyorum ee, 50 bin lira benden fazla Para almışsın 50 bin lira geri ver dedi mesela İslam'a göre bu 50 bin lira alma hakkı var bir Eğer bunu kabul etmezse e, Satıcı Tapu verilmiş durumda çünkü Kabul etmediği zaman mahkemeye falan gitmesi lazım Uzun iş Kendi rızası almış görünüyor ee, Bu defa Tapuyu geri al ...paramın tamamını geri ver. Yani tapu iptal edelim... ...daireni geri vereyim. E, dolayısıyla... ...benim 250 bin liramın tamamını verdese, dese... olarak... ...eğer satıcı bunu da kabul etmezse... ...tabii alıcının yapacağı fazla bir şey kalmıyor. Ya da bunu, bu durumları... ...hiç öğrenemeden almaya döndü gitti diyelim. 250 bin lira daireyi aldı... ...tapu elinde almaya döndü. Ve bir daha da... ...böyle bir aldatılma olayını... ...hiç öğrenemeden... Ömrünün geçtiğini kabul edelim. Tabii ki bu kayıtlara geçti. Nerede? Amel defterine. Melekler bunu kayda geçti. Yalana dayalı 50 bin lira fazlalık var. 200 bin liraya yani fazla satılması gereken daire. 250 bin satılmış durumda manasında. Bu 50 bin lira fazlalık için habis kazanç olur demiş alimler. Hırsızlık gibi söylemek istememişler yine de. Yani çalıntı bir para değil ama habis kazanç ...yani temiz olmayan pis, bereketsiz kazanç anlamında... ...o müteahhidin mal varlığı içinde 50 bin lira... ...bereketsiz bir kazanç olarak yerini almış olur. İşte buna benzer, fahiş gabin piyasanın üzerine çıkılırsa... ...ve yalan da ilave edilirse... ...o zaman fahiş gabin meydana geliyor. Bu fazlalık e, müşterinin razı olmayacağı kendine söylediğimiz zaman... E, ...habiz bir kazanç olarak satıcının e, zimmetine geçebiliyor. Bundan sakınmak gerekir. Yani açık e, olmak, müşteriye açıkça her şeyi söylemek e, dolayısıyla onu aldatma yoluna gitmemek İslam'da gerekli oluyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor. Hesaptan hesaba para aktarmak faize giriyor mu? Alınan para helal mıdır diye sormuş. Hayır. Hesaptan hesaba para aktarılabilir. Yani bir bankadan başka bir bankaya havale çıkardık. Başka bankadaki hesabımıza diyelim havale yaptık. Filanca yerden maaşımızı alıyoruz diyelim. Maaşımızı almadan talimat verdik. Bizim maaşımızdan işte bin lirayı filanca hesaba aktarılsın dedik. Yani bu elle emaneten, emanet olarak bir parayı göndermenin Elektronik ortamda göndermekten ibaret bir şekli oluyor. Havale ücreti de banka alabilirim bildiğimiz gibi. Yani hizmet üretiyoruz. Sizin e, Bursa'daki para hesabınızdan İstanbul'daki bir hesabı para aktardınız. Orada oğlunuz kızınız var öğrenci mesela öğrencinin hesabı var. Onun hesabına bin lira para aktardınız mesela kendi hesabınızdan. Yani sanki bin lirayı birine verdiniz Bursa'dan İstanbul'a götürdü sizin oğlunuza veya kızınıza teslim etti mesela. Ee, ...okul harçlığı olarak. Onun yerine hemen bankanın İstanbul'da şubesi var. Sizin hesabınızdan e, oradaki şubeye sizin oğlunuzda kızın hesabına aktarma yapılıyor. Veya değişik bir bankanın hesabına da olabiliyor günümüzde. Onun EFT numarasını e, esas alarak o hesaba aktarma yapıyorsunuz. Banka tabii ki hizmet bedeli alabilir. Onun faizle alakası yok. Yani bu gibi para nakilleri, transferleri günümüzde kolaylık sağlıyor. Faizle ilgisi olmayan konular. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, başkasının diploması kullanılarak bir iş yeri açılabilir mi? Diploma sahibinin bu iş karşılığı aldığı para caiz mi diye sormuş. Şimdi günümüzde oluyor. Bazı eczane açacak birisi mesela bir eczacı hanımın veya bayanın diplomasını ...kullanması gerekiyor. Yani Eczacı birisi, eczacılık fakültesini bitirmiş... ...yetkili birisi açmış, onun üzerinden açmış olması... ...onun kontrolü altında olması bakımından bu diploma gerekli oluyor. Fakat e, bu eczacı olan e, bey veya bayan... ...gelip kasada oturmakta istemiyor. Ben diplomamı diyor size vereyim, yetki olarak yani... E, ...üzerime alayım eczanenin sorumluluğunu. E, siz eczanayı açın... Kalfalar, eczacılık işten anlayan gençler işi göçsünler manasında diplomasını verdiğini kabul edelim. Ayda 2000 bin lira para alacak mesela. Böyle bir konuşma olduğunu kabul edelim. Diplomayı verdiniz. Eğer bundan sonra sorumluluk sizin üzerinde devam edecekse ve siz eczacılığın gerektirdiği teftişleri, kontrolü yapmayı üzerinize alıyorsanız tabii ki bu caiz olur. O zaman o de işler normal gidiyor mu? Kayıt içi çalışıyor mu? Fatura fişler kesiliyor mu? Arkadan e, kaçak ilaç vesaire e, tıp usullerine uygun olmayan bir takım e, satışlar falan oluyor mu? Bu konularda yolsuzluk olmaması için kontrolü kendi elinde bulundurmak şartıyla bu diploma sahibi kardeşimiz tabii ki bu parayı alabilir. O zaman eczanenin sorumluluğu onun üzerindedir. Teftiş kontrol devam etmektedir. İşte her hafta sonu mesela cumartesi günleri müsaitse bu eczacı kardeşimiz gelir o gün kontrolünü yapar. Faturalar, fişler normal işlenmiş mi? İlaç çeşitlerinde problemli olanlar var mı? Sağlık Bakanlığı'nın yasakladığı ilaçlardan bulunduruluyor mu? vesaire. Konu neyse bunların kontrolünü yapar. Suçlu duruma düşmemek açısından. Ee, belki gerekli belgeleri de imzalar. Bu şekilde kontrol kendi elinde olduğu sürece aslında eczanenin bir bakıma emek ortağıdır. Emek sermaye ortaklığı diye bir konu var bildiğimiz gibi. Emeğini ortaya koyuyor bu kardeşim. Diplomasını ortaya koyuyor. Teftişini yapıyor. Eczacılık kurallarına göre eczanın işletilmesini denetlemiş ve sağlamış oluyor. Bu şartla diplomasına 2 bin lira, 3 bin lira alabilir. Daha fazla kontrol onun elindeyse 4 bin lira, 5 bin lira alabilir. İslami manada buna bir engel yok. Buna biz e, mudarebe diyebiliriz. Emek sermaye ortaklığı. Eczacı kardeşimiz beş kuruş para koymamış. Diğeri asıl cezanı işleten kardeşimiz sermaye koymuş, ilaçlar alınmış, satışlar devam ediyor. Diğeri sadece emeğini ortaya koyuyor. İslam'da buna mudarebe deniyor bildiğimiz gibi. Mudarebe yoluyla böyle bir e, diplomasını ortaya koyarak sistem yürütülebilir. Aldığı e, para da caiz olur ama diplomayı verip hiç ilgilenmemek ne yaparlarsa yapsınlar ister kaçak ilet satsınlar, ister kayıt dışı satışlar yapsınlar beni ilgilendirmez derse zaten sorumluluk altına girer bilindiği gibi. Yani eczanede yolsuzluklar yapılırsa suç işlenirse tabi ki diploma sahibi olan o eczacı kardeşimiz sorumlu olacak bunun hesabını mahkemelerde o verecek bu elbette müdarebenin emek e, tarafının eksik İş yaptığı anlamına gelir Kendine düşeni yapmadığı için de sorumlu olur Başka bir kardeşimiz hocam diyor Emekli bir insan maaşını aldığı Banka dışındaki bir bankadan Kendilerine maaşı her ay Aktarmak şartıyla bir defaya mahsus Teşvik para teklif ediliyor Alacağı teşvik helal mıdır diye sormuş Şimdi Maaşını aldığı banka dışındaki Bir bankadan kendilerine maaşı her ay Aktarmak şartı yani e, Promosyon dediğimiz e, bir konu oluyor Kardeşimizin sözünü ettiği yani bir bankadan maaşımızı alıyoruz ve banka ile bizim sözleşmemiz yok. Yalnız şu var, memur olarak ayın 15'inde gidince maaşınızın tamamını alma hakkınız var ama siz alamıyorsunuz. Bankamatikle işte 1000 lira çekiyorsunuz, geri kalan maaş 5-10 gün, 15 gün gecikmeli çekiliyor. Ve banka bu fazlalıkları kullanıyor bir süre. Buna karşılık ise promosyon adı altında yıldan yıla veya 6 ayda bir para ver, 300 400 lira, 500 lira neyse sizin bankayla ben maaşımın hepsini çekmem. Ayın 15'inde bir kısmını size kullandırırım. Buna karşılık bana promosyon adı altında bir para ödersiniz derse böyle bir anlaşma yaparlarsa faiz tanımına uyabilir. Bu caiz olmaz. Ama böyle bir anlaşma işçi ve memurun bankayla böyle bir anlaşması yok genel olarak. Müessese anlaşmasını yapıyor. Maaşları bir gün öncesinden yatırıyor. Bazen cumartesi pazarı rastlarsa hafta sonunda cumadan da yatırabilir. Bankanın işine geliyor bu para hareketleri. Ama işçi memuru bunlar ilgilendirmiyor. İşçi veya memur ayın 15'inde ya da ayın 1'inde gidince saat 9'da maaşın tamamını hazır buluyor. Ve bunun tamamını çekebiliyor. Önemli olan bu. Böyle bir yetkisi olunca da efendim bunun bir kısmı çekilemedi bankamatikle ancak 1000 lirasını 1500 lira çekebildim. Geri kalanı banka kullandı anlamında olan konular anlaşma içine girmiyor. 9'unda paranız tasarrufunuzdadır. İster çekersiniz, ister çekmezsiniz. Para ihtiyacınız yoktur. Maaşını hiç dokunmadan 15 gün, 20 gün geçebilir veya o ay maaşını hiç almadan bir ay geçse başka paranız olduğu için bu para ihtiyacı duymasanız şartlı kullandırma olmadığı için promosyon yine faiz niteliğinde sayılmaz. Çünkü faiz olması için anlaşma gerekiyor. Size şu kadar parayı yatırıyorum şu kadar zaman kullanacaksınız buna karşılık da bana ziyade vereceksiniz. Şu kadar promosyon adıyla para vereceksiniz denirse o zaman faiz tanımına uyar ve caiz olmaz. Ki Promosyon anlayışında böyle bir durum yok. Başka bir kardeşimiz hocam da ticari malların zekatı hesaplanırken malın alış fiyatımı yoksa satış fiyatımı göz önüne alınır diye sormuş. Şimdi burada bildiğimiz gibi zekat aslında malın kendisinden gerekiyor. Kendi cinsinden verme görevimiz var normalde. 100 kilo pirinç var diyelim marketimizde. 2,5 kilogram yıllık zekat şeyi var. Yıl sonu gelmiş Ramazan'da Ramazan'a veriyorsak. İki buçuk kilogram pirinci ayırdık, paketledik, fakire verdik mahalledeki bir fakire. Olay bitti. Yani 100 kilogram pirinç temizlendi. Veya o pirincin parasını, kıymetini vermek. Hanefi mezhebi kolaylık olsun diye mal olarak da fakire verilir, para olarak kıymeti de verilir diye konuyu tam olarak açmış. Şafii mezhebi ile mal olacak diyor. Fakirin lehine ise, kullanabileceği malsa zekat aynı olarak verilir. Görüşü şafilerde hakim görüş. Bakın hanefilerde malın kendisi cinsinden veya kıymeti üzerinden deyince iki buçuk kilogram pirincin kıymetini vereceğiz. Hangi kıymet? Şimdi bunu toptancıdan, şimdi diyelim e, pirincin kilosu dört lira. E biz iki, liradan al, iki buçuk liradan almışız toptancıdan mesela. Toptan fiyat, alış fiyatı desek iki, liradan, iki, iki buçuk liradan e, ödeyeceğiz. Fakire, ondan sonra iki buçuk kilogram pirincin parasını verdik. Bize geldiği zaman bu pirinci alamayacak tabii ki. İki kilo pirinç bile alamaz o parayla. Toptan fiyatını esas alırsak. O zaman fakirin hakkı eksiliyor dikkat edirse. Dolayısıyla bize geldiği zaman fakir iki buçuk kilogram pirinci alabilmeli. Bu fiyatı nedir? Bizim satış fiyatımız. Acele, peşin parayla bizim satış fiyatımız neyse, onun üzerinden fakire ödeme yaparsak, bize geldiği zaman veya bizim seviyemizdeki pazar yaylarından, marketlerden o miktardaki gıda maddesini alabilir, istifadesi denkleşmiş olur. Onun için biz alış fiyatı olmaz, toptan fiyatı da olmaz. Marketin Eğer biz market mallarının zekatını veriyorsak, ya mal olarak vereceğiz, ayırıp paketleyip vereceğiz. Veya kıymetini vereceksek bizim satış fiyatımız esas alınarak verilmelidir. Tabii bizim peşin satışımız olur. Vadeli satış fiyatı varsa ayrıca onu esas almayız. Almamıza gerek yok. Sadece peşin fiyat hatta indirimli fiyat uyguluyorsak indirimi de düşebiliriz zekat miktarından. O olabilir kolaylık açısından. Ancak bunu toptan veya alış fiyatı diye değerlendirmek veya maliyet üzerinden hesaplamak uygun olmaz. Neden? Çünkü fakir o parayla geldiği zaman bizden o fiyat üzerinden alış fiyatı veya maliyet üzerinden o malı alamaz. Alamayınca da eksik alacak demektir. fakir aleyhine olur. Başka bir kardeşimiz hocam diyor alacaklı borcunu ödeyemeyen birisinin borcunu zekatından düşebilir mi? Devlete ödenen vergi zekat yerine geçer mi diye sormuş. Şimdi borcunu ödeyemeyen birisi var orta yerde. Bizim de zekat yükümlüsüyüz. 1000 lira bize borcu var ödeyemiyor. 3-5 ay geçmiş. Durumu da çok kötü. Bakıyoruz ödeyemeyecek uzun süre. Biz, biz de zekat dağıtıyoruz. Ramazan günü gelmiş. Bu 1000 lirayı siliversek, zekat niyetiyle olur mu? Üç mezhep büyük çoğunluk olmaz demişler. Zekat olarak silinme neden temlik burada gerçekleşmez. Yani fiilen verdiğimiz bir para yok ortada. Şimdi 5-6 ay, 10 ay önceden kalan bir borç var. Ödeyemiyor karşı taraf. İstemeyerek kerhen bir bakıma Yani alamıyoruz bu parayı Nasıl olsa batak para yani Bunu bin lirayı da zekatımızdan sayı Gibi oluyor ee, Varlıklı kişi açısından işine geliyor bir bir bakıma Bin lirayı nasıl olsa alamayacağım İşte zekatımdan düşeyim Bin lira eksik zeka dağıtayım Gibi oluyor Fakat bunun yerine biz o ihtiyaçlı olan Borcunu ödeyemeyen kişiye Fakir düşünse gerçekten Bin lirayı versek veya daha fazlasını da verebiliriz zekat niyetiyle. Ondan sonra bize olan borcunu ödese bu caiz görülmüş tabii ki. Biraz şekilcilik var gibi ama ona bin liranın üzerine bir zekat parası veriyoruz. Bin beş yüz lira veriyoruz mesela. Arzu edersen bize olan borcunu da kapatabilirsin diyebiliriz. Veya kendinden düşünür karşı taraf. O zaman olabilir demişler alimleri. Ama böyle bir şey olmadan hayali olarak bin lirayı vereyim dersek... Böyle bir silme yoluyla zekat e, olmaz diye değerlendirilmiş. Bunu değerlendirirken de şu ayet kerimeye dayanılmış bilindiği gibi. Nesse Ve inkâzün üstüne fenasü Eğer borçlu darlık içindeyse, borcunu ödeyemiyorsa, ona önce süre tanımak lazımdır. Eğer süre tanımanıza rağmen ödeyemeyecek durumda durumu devam ediyorsa, uzun süre ödeyemeyecekse, ventsizdoku hayr dökün. Tasaduk vermeniz, bunu sadaka olarak silmenin sizin için daha haylıdır buyrulmuş. İşte buradaki sadaka olarak silmek, tasadduk etmek zekatı da kapsar denmiş. Çünkü tasadduk kelimesi e, zekat vermek anlamına da geliyor. Sadaka vermek burada zekatı da içeriyor. O yüzden burada zekat olarak silmek daha haylıdır şeklinde. Tefsir eden de var ama şu azını takılan görüş. Büyük çoğunluk nafile sadaka olarak bunu sil vermenin sizin için daha hayırlıdır şeklinde ayet-i tefsir etmiş. Ki Hanefilerin yaklaşımı da böyledir. O yüzden batak alacakların silme yoluyla e, bu şekilde değerlendirmek uygun olmaz. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinizde hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.